Bakara Suresinin 11. ayetinden 16. ayetine kadar almış idik. Bu ayeti kerimelerde Yüce Allah münafıkların sıfatlarını bize sıralıyordu. Münafıkların bir takım olaylar karşısında Geliştirmiş oldukları fiiller, sözler, davranış şekilleri ve genel ahlaki yapılarıyla ilgili Yüce Rabbimiz bizlere ipucu veriyordu. Şimdi alacak olduğumuz ayeti kerimelerde Yüce Rabbimiz onların bu durumunu bir örnekle açıklığa kavuşturacaktır. Ve 17. ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz bu örneklemeye şu şekilde başlamaktadır. مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ اللَّذِسْ تَوْقَدَ نَارًا O münafıkların misali bir insan ki ateş yakmıştır. Bir insan ateş yakan bir insanın haline benzerler. Felemma aḍā'at mā ḥawlahu dhahaballāhu binūrihim wa tarakahum fī ẓulumātin lā yubṣirūn. Ateşi yakan kişi ne zaman ki ateşi yaktı, ateş etrafı aydınlatmaya başladı ve onlar aydın landılar veya ısındılar. Yanan ateşle sevindiler. Tam o anda Allah onların ateşini söndürdü. Allah onların ateşini söndürüverdi ve onları karanlıkların içerisinde, katı karanlıkların içerisinde, kas katı karanlıkların içerisinde terk etti ve onlar Etraflarını hiçbir şekilde göremiyorlardı. Bu ayet-i de bize Yüce Rabbimiz şunu anlatmak istiyor. Münafıkların dalaleti, münafıkların tutunduğu dallar, münafıkların gittiği yol, münafıkların takılmış oldukları bir takım davranış şekilleri, her ne kadar onlara doğru gibi görünse de, faydalı gibi görünse de, onlar için bir nimet gibi an algılansa da, Allah onların üzerindeki o nimeti münafıklıkları sebebiyle alacak ve onları karanlıklarda bırakacaktır. Yani Allah'ın Katından göndermiş olduğu hidayeti, Kur'an'ı almayanlar, kabul etmeyenler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin risaletini, nübüvvetini kabul etmeyenler, bu konuda şüphe içerisinde olanlar, gerçek nur, gerçek hidayet, gerçek ışık, gerçek nimet, kendisinden gösterilen bu insanlar, bu nimeti almadıklarından dolayı Allah onları cezalandırıyor. Ellerinde olan ışığı dahi alıyor ve onları karanlıklarda bırakıyor. Madem ki siz Allah'ın nurunu, Allah'ın ışığını, Allah'ın hidayetini istemediniz. O halde ben de sizde olan nimetimi alacağım ve sizi karanlıklar içerisinde Bırakacağım diyor. Ve bu şekilde münafıkları cezalandır, cezalandırıyor. Evet. Her ne kadar bu münafıklar yakmış oldukları ateşle bir müddet sevinseler de onların yakmış oldukları ateşler kısa zamanda sönecek, Allah tarafından söndürülecek ve onlar karanlıklar içerisinde kalacaklardır. O yüzden bugün de Yaşamış oldukları içinde yaşamış oldukları nimetlerin farkında olmayan, hidayetin farkında olmayan, hürriyetin, emniyetin, huzurun, güvenin farkına varmayan, bu huzura, bu emniyete, bu güvene teşekkür etmeyen, bilakis şımaran, yakıp kasıp kavuran insanlarda. Belli bir müddet sonra bu yapmış oldukları e, sakatlığın cezasını yine kendileri görecektir. Çünkü insanların bu şekilde davranmaları kendi bindikleri dalları kesmeleri manasına geliyor. Ve onların söndürmüş oldukları ateş, kendi ateşleridir. Onların kalacak oldukları karanlıklar elbette yapmış oldukları bu tür hatalardan kendilerine fatura edilen karanlıklardır. O yüzden Allah'tan gelen nimete de şükretmek lazım. Allah'ın yeryüzünde kulları üzerindeki nimetlerini de en iyi şekilde bilmek, idrak etmek ve bu nimetlere şükraniyet duygularıyla Yüce Rabbimize yönelmek suretiyle edasını, şükrünü yapmak lazım. Nankörlük yapmak hiçbir zaman insana fayda vermez. Nankör olan insanlar belli bir dönem belki yaktıkları fitne ateşiyle sevinebilirler ama ardından karanlıklarda kalacaklardır. Evet. yüce Rabbimiz 18. ayet-i kerimede "Summun bukmun umyun fehum la yerc'un. Ömünafıklar sağırdırlar. Hakkı duymazlar. Dilsizdirler. Hakkı söylemezler. Kördürler. Hakkı görmezler." İşte onlar bu şekilde sağır, dilsiz, kör bir varlık olarak yaşarken asla Allah'a dönecek değillerdir. Asla hakikate yönelecek değillerdir. Asla hakikati kabul edecek değillerdir. Çünkü Allah'ın vermiş olduğu aklı kullanmıyorlar. Allah'ın vermiş olduğu kulak onların işine yaramıyor. O kulakla hakkı duymak istemiyorlar. Allah'ın vermiş olduğu dil, hakikati söylemiyor, ikrar etmiyor. O dili hakikat manasında kullanmıyorlar. Allah'ın vermiş olduğu göz, hakikati görmüyor, doğruyu görmüyor. Kör. İşte bu şekilde bu insan, insanın en büyük özellikleri olan bu duyu organlarını gerçek manada kullanmayan bu insanlar, kalp gözünü açamamış bu insanlar, beyin dağarcığını hakikati görecek gösterecek şekilde kullanamayan bu insanlar adeta bir kütük gibidir. Ne tarafa çevirirsen çevir, ondan hayır gelmez. Kalbi yoktur ki anlasın. Dili yoktur ki hakikati söylesin. Kulağı yoktur ki gerçekleri duysun. Gözü yoktur ki gerçekleri görsün. Kütük gibidir münafıklar. O yüzden münafıklara ne kadar delil getirirseniz getirin. Ne kadar ayet anlatırsanız anlatın. Ne kadar hadis anlatırsanız anlatın. Münafıklar inkar vari tavırlarından taviz vermezler. Çünkü onların bu hali, bu kaypaklık hali, bu nankörlük hali, bu nifak hali, bu fitneci hali bilgisizliklerinden kaynaklanmıyor. Biliyorlar her şeyi. Ama bile bile inkar ediyorlar. Her türlü nimeti görüyorlar ama bile bile bu nimetleri inkar ediyorlar. Her türlü barışı görüyorlar ama bile bile savaşı istiyorlar. Her türlü hakikati görüyorlar ama bile bile cehaleti arzu ediyorlar. İmanı güneşin aydınlığı gibi görüyorlar ama karanlıklarda gezmeyi yeğliyorlar. Ne söylerseniz söyleyin onları ikna edemezsiniz. Çünkü onlar egolarına teslim olmuşlardır. Onlar kendilerini fitneleyen, şeytanın emrinde olan akıllarının idaresindedir. Onlar heva heveslerinin idaresinde kendilerini bırakmışlardır. Onlar hakikati arzu etmezler, hakikati aramazlar gerçeği arama gibi bir erdemlilik onlarda yoktur. Onlar bu münafık halleriyle hiçbir hakikat karşısında duyarlılık göstermezler. Hakikatlere karşı aymazdırlar. Anlamazdırlar. Kördürler. Dilsizdirler. Sağırdırlar. Ancak batılı duyarlar. Batılı yayarlar. Batılı konuşurlar, hakkı konuşmazlar. Batılı görürler, hakkı görmezler. Batılın propagandasını yaparlar, hakkın yapmazlar. Hakkı hakka daveti yapmazlar. Bu insanlar nerede bu insanlar? Peygamberimizin camisinde, mescidinde onun arkasında namaz kılan insanlardan işte bu insanlar. Camiye geliyorlardı. Namazla kılıyorlardı. Ama burada onların sıfatları Kur'an-ı Kerim tarafından bildirilen bu sıfatları hakikattir. İman edilmesi gereken bir gerçektir. Ve bu insanlar uzaylı değil. Bu insanlar nerede? Bu insanlar Medine'de. Bu insanlar Peygamberimizin arkasında bu namaza duruyorlar saf duruyorlar ama halleri bu böyle tür insanlar var camiye gelen insanda böyle şey olur mu? oluyor işte peygamberimizin cemaati içerisinde böyle insanlar var mıymış? varmış kim söylüyor? e Kur'an söylüyor ve peygamberimiz onların isimlerini açıklamaktan hep sakınmıştır fitne çıkmasın diye sen münafıksın dememiştir hiç. Ancak bir zaman gelmiştir artık peygamberimiz o münafıkların adlarını bir bir söylemiştir. Hatta o gün Hazreti Ömer peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yoktu. Cariyesini göndermişti. Allah'ın Resulü'nün yanında bugün bulunamayacağım. Ona hangi vahi geldiyse kaydet. Bize bunu bildir diye cariyesini göndermişti. Akşam oldu. Ömer Hazreti Ömer geldi. Allah'ın Resulü'ne söyledi. Ey cariye diye söyleyince münafıkların adını açıkladı dedi. Öyle mi dedi? Düştü bayıl. Ben de var mıyım derken düştü bayıldı. O isimler arasında ben de var mıyım? Yani, Hazreti Ebu Ömer. Kalk ya Ömer kalk sen yoksun sen adını zikretmedi. Kalk korkmadı. Ama böyle muttaki insanlar bile o liste içerisinde yer alabilmiş olmalarından korkuyorlardı. Bugün maalesef herkes yani bu konuda ya nifak bizden uzak diyor. Nifak bizden uzak. Biz sağlam insanlarız ama değerli kardeşlerim öyle davranışlar oluyor ki öyle davranışlar oluyor ki bunlar nifak göstergesi oluyor. Bu konumuz değil şimdi ama yani bunları ileride vakit olursa anlatırız. Hangi davranışlar nifak göstergesidir? Bir örnek vereyim sadece geçeceğim. Mesela Allah'ın ayeti okunduğu zaman insan, bir insan derse ki, yahu bu da bu zamanda olmaz. Bu çok ağır ya. Yani benim için bunu kabul etmedi. Gönlüm buna razı olmadı. Dediği anda anlayın ki o insanda nifak var hem de büyük nifak var. Çok büyük nifak var. İnkar var, nifak var. O yüzden Allah'ın indirdiği ayetlere yüzde yüz teslim olmadıkça o ayetlerin bize vaz etmiş olduğu hükümlere yüzde yüz katılmadıkça, onlara razı olmadıkça, onları kabul etmedikçe amenna ve saddakna iman ettik, tasdik ettik demedikçe hakiki iman etmiş olmayız. Ve imanımızda birçok şüpheler birçok hastalıklar Büyük çok nifak alametleri var demektir. Evet, bu bir örnekti. İlerde tabi daha güncel örnekler vereceğiz inşallah. E, bu tür şeyleri bilelim ki bunlardan da uzak duralım. O k say bin min fihi zulumat, o radd ve barq, yajgalun acabeghüm fi aadanhim min al-cawaq, hader maut Vallahu muhit bil kafirin. Allah vermiş olduğu misale devam ediyor, örneklendirmeye devam ediyor. Veya diyor, gökten gelen şimşekler o şimşekler ki karanlıkların içerisinde adeta e, karanlıkları yarıyorlar ve ra'ed yani gökten yağmur yağıyor karanlık ve e, hava çok şimşekli ve ne var? Şim, e, efendim yıldırımlar da düşüyor öyle bir gürültü var ki yecealune asabi fi adanihim o insanlar parmaklarını kulaklarına tıkamışlar min salvac hader oradaki gök gürültüsünün şiddetinden ölecekleri kaygısıyla parmaklarını kulaklarına tıkamışlar böyle bir hal düşünün diyor böyle bir örnek düşünün işte münafıkların dalalette ısrar etmeleri bu örneğe benzer eğer bir insan münafık dalalette sapıklığında ısrar ederse, Allah'ın ayetlerini yüzde yüz kabul etmezse Müslümanlar arasında fitne, fesat, bozgunculuk çıkarmak için, nifak tohumları ekmek için gezerse o insanın hali böyledir. O insan tehlikededir. O insan kap karanlık bir gecede bir çölde üstüne yağmur yağan, şimşek çakan, gök gürültüsünden helak olacak endişesi taşıyarak parmaklarını kulaklarına götürüp olduğu yere çömen insan gibidir. Münafık insan. Onlar öyle. Düşünebiliyor musunuz? Allah'ın rahmeti onlardan uzak demektir bu. Allah'ın rızalığı onlardan uzak demektir. Ve bu bir örneklendirme, bu tür insanların ahirette görecek olduğu cezalar kat kat daha fazla. Dünyada böyle gariban bir insan görüyorsanız o insana yardım etmek istersiniz. İşte münafık insan Allah'ın ayetlerine karşı nifak içerisinde, şüphe içerisinde olduğu için kas, kas katı karanlıklar içerisinde, yağmurlu bir havada dışarıda kalmış ve şimşeklerin üstüne çaktığı, etrafına yıldırımların düştüğü ve korkudan parmaklarını kulaklarına tıkayıp gök gürültüsünün şerrinden korkarak parmaklarını kulaklarına tıkayıp olduğu yere çömen çöken bir insan gibidir münafık insan. Vallahu muhitun bil kafirin. Allah kafirleri her tarafından Kuşatmıştır. Kafirlerin Allah'ın azabından, cezasından kaçma şansları yoktur. يَكَادُ الْبَرْقُ yahtafu أَبْصَارَهُمْ Öyle bir şimşek çakıyor ki, Neredeyse şimşek onların gözlerini alacak, Gözlerini çıkartacak, Görme duyularını söküp alacak, Aşırı derecede şimşekler çakıyor. كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمَّ شَوْفِيهِ ne zaman ki şimşek çaktı, ortalık aydınlandı, bir iki adım atıyorlar, gidiyorlar. Korkunç bir gece. <Sessizlik> ne zaman ki şimşek çakmaz ise, oldukları yerde kalı veriyorlar, adım atamıyorlar çünkü yarım metre ötesini göremiyorlar, bir adımlık mesafeyi göremiyorlar. Bakınız münafıkların içerisinde bulunduğu hali tasvir ediyor Allah-u Teala. Ve lev şâ allâhu lezehve bisemmi'ihim ve İşte o anda, o korku dolu anda Allah dilemiş olsaydı onların kulaklarını gök gürültüsünün sesiyle sağır ederdi. Şimşeklerin kuvvetiyle gözlerinin alıverirdi. Gözlerinin görme duyusunu alıverirdi. Gözleri kör olurdu. İnnallaha ala kulli şeyin kadir Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir Allah o anda onu yapmadı evet demek ki burada anlatılan bu tablo Yüce Rabbimizin anlatmış olduğu bu örnek münafık bir insanın içinde bulunduğu durumdur acınacak bir durum var korku dolu bir durumu var gözleri kör kulakları sağır Dili hakikati söyleyeyim mi? dilsiz, kalbi hakikati görmüyor, kas katı bir efendim karanlık bir gece içerisinde yağmurlu bir havada şimşeklerin çaktığı, yıldırımların düştüğü bir havada korku dolu bir yolculuk esnasında bulunan bir insana benzer münafığın durumu. Evet yani bu azabın dünyevi görüntüsüdür ahirette tabii ki azabın bu azabın daha büyüğü onlara gösterilecektir. Ama Allah dünyada böyle bir örneklendirme yapıyor ki o münafığın o durumu ortaya çıksın diye. Ya eyühennasu'budu rabbakumullezî halakakumellezîne min qablikum le'allekum tetekûn. Ey insanlar sizleri yaratan Sizden önceki atalarınızı, ecdadınızı, sizden önce gelmiş geçmiş nesilleri yaratan yüce Allah'a kulluk edin. Kulluk edin ki kulluğunuz sayesinde belki siz azaptan sakınanlardan olursunuz. Azaptan cehennem azabından korunanlardan olursunuz. Cehennemliklerden olmazsınız. İbadet edin. Kulluk edin. Hakiki manada. اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِي O Allah ki size yeri sele serpe bir nimet kazanacağınız bir arazi olarak serd etmiştir. Yeri size bir nimet olarak arz etmiştir. وَالسَّمَاءَ <gülüyor> بِنَاءَ Semayı da üzerinize bir korun korunma kubbesi yapmıştır. Sema'nın çok büyük faydaları var. Konumuz değil ama sema, dünya semasının dünyada yaşam olması için çok büyük bize faydası var. Sema olmasaydı, atmosfer olmasaydı dünyada hayat olmazdı. Zararlı ışınları engelliyor, meteorları engelliyor. Efendim, Dünyadaki nemli havanın dışarı çıkmamasını çıkmasını engelliyor. Yağmur yağma mekanizması sistemi de sema olmasa yine olmazdı. Semada soğuk ve sıcak hava kütlelerinin birbiriyle karşılaşmasından Allahu Teala yağmuru yaratıyor. Aziz Allah Celle Celalühu. Allah yeri de göğü de bize bir nimet olarak yaratmıştır. Öyleyse Allah'ın bu nimetlerine şükür etmek lazım. Ve bu nimetler karşısında Allah'ın kulu olmak lazım. Kulluk yapmak lazım. Allah'a hakkıyla ibadet yapmak lazım. Allah'a isyandan sakınmak lazım, değerli kardeşlerim. <gülüyor> evet. وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاًً Yine gökten size yağmur yağdırdı. فَاَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَرَاتِ رِزْقَ لَكُمْ Rızık olarak size o yağmurla birlikte, o yağmur vesilesiyle değişik değişik meyveler, tahıllar yarattı. Rızık olarak. فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ en tüm تَعْلَمُونَ Siz bu gerçekleri bilip durduğunuz halde Allah'a ortaklar koşmayın. Siz bu nimetlerin Allah'tan geldiğini bilip durduğunuz halde bu nimetlerin kaynağını başkasında görmeyin. Allah'tan geldiğini bilin. Allah'tan başkasından geldiğini asla düşünmeyin. Şükürünüzü Allah'a yapın, başkasına yapmayın. Kulluğunuzu Allah'a yapın, başkasına yöneltmeyin. Rab olarak, ilah olarak, yegane Allah'ı bilin, başkasını bilmeyin. Onun eşi benzeri yoktur. Hiçbir varlığı, mahluku ona eşdeğer, benzer görmeyin. Hiçbir varlığı, mahluku onun bir takım fiillerini üstlenen varlıklar olarak görmeyin. Bu oluyor maalesef. Allahu Teala diyor La ya'lemul gaybe illallah Kaybı Allah'tan başkası bilmez. Bakıyorsun öbür taraftan gidiyor biri diyor ki cinci falan yerde cinci var kaybolan paranın nerede olduğunu biliyor. Böyle e, oldu mu sen şimdi kaybı Allah'tan başkası bilmez diyorsun bu taraftan böyle bir cinciye inanıyorsun. Olmadı. Veya diyor falanca benim işte e, hocam benim şeyhim insanın kalbinden geçeni biliyor. Olmadı. Kalpte geçen kayıptır ya. Onu kimse bilemez ki. Falanca biliyor, pişmanca biliyor dediğin zaman Allah'ın özelliklerini ona vermiş oluyorsun. Şirk oluyor. Olmuyor. O yüzden her kim ki Allah'ın hak ettiği özellikleri onun yaratmış olduğu kullarda da görürse Allah'a eş koşmuş olur. Allah'a benzer bir varlık görmüş olur. Leise kemithlihi şey. <gülüyor> Allah'ın misli gibi onun benzeri hiçbir şey yoktur. Onun misli gibi bir şey yoktur. İnnehu ves semiul O her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Her şeyi işiten ve her şeyi bilen ondan gayrısı değildir. Kaybı bilen ondan başkası değildir. Yardım edecek olan, sığınılacak olan ondan başkası değildir. Kulluk yapılacak olan ondan başkası değildir. nimeti veren ondan başkası değildir. Sıhhatı, sağlığı, afiyeti veren ondan başkası değildir. Yaratmayı yapan ondan başkası değildir. Yağmur yaratan ondan başkası değildir. Nimetleri topraktan bitiren ondan başkası değildir. Hayata getiren ondan başkası değildir. Hayattan götüren ve yeniden dirilecek olan ondan başkası değildir. Bunu böyle bilmek lazım değerli kardeşlerim. İnşallah gelecek dersimizde devam edeceğiz. Biz Özellikle yani gündüz çalışan arkadaşlarımız için dersimizi yasıya aldık. Daha erken gelmenizi temenni ediyoruz. Bu derslerden istifade edelim. Kur'an'ın manasını açıklamaya çalışıyoruz. Bu manalardan istifade edelim. Biraz daha erken gelirsek değerli kardeşlerim. Her çarşamba yas namazından önce bu tefsir derslerimiz devam edecek. İnşallah Allah fırsat verirse ömür verirse. Her perşembe öğle namazından yarım saat önce hadis derslerimiz devam edecek bu iki vakte özellikle dikkat edelim diğer hocamızın da derslerine dikkat edelim gelmeye çalışalım inşallah ve e, ilim meclislerinden istifade edelim melekler ilim meclislerine rahmet kanatlarını gelirler Allah'ım buradaki insanları affeyle Allah'ım buradaki insanları mağfiret eyle Allah'ım bunları cennetine layık eyle diye dua ederler ilim meclisi böyle bir meclistir bu meclislerin bu ruhani nimetlerinden elimizden geldiği kadar istifade edelim ve Ülkemizin birliği, beraberliği için de dua edelim namazlarımızda. Görüyorsunuz olayları. Ülkemizin birliği, kardeşliğimiz için, ülkemizin birliği, huzuru, güveni için, Müslümanların huzuru, emniyeti, güveni için, saadeti için dua edelim. Kardeşliğimizi bozacak her türlü davranışlardan uzak duralım. Her zaman sükuneti, huzuru, güveni hakim kılmak için elimizden gelen yapalım Allah bizden razı olsun ve aqrudawana davana alhamdulillah rabbil alemin wa sallallahu ala nabiina muhammed wa ala alihi wa sallihi ajma'een alfatiha.